Allah'tan Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani ve nasta'ainuhu ve nasta'furuhu ve min ve min Men ve men Ve la illallah la ve abduhu ve ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verse, bugün konumuz vela ve bera kavramları üzerine. Vela kelimesi lügatte, Arap dilinde şu anlamlarda geçiyor. Mesela Lisanul Arab Arap adlı eserde i̇bn Manzur, Muvâlatı İbn-ül Arabi'nin de söylediği gibi, İki kimsenin birbiriyle çekişmesi halinde aralarını bulmak için üçüncü bir kimsenin araya girmesidir diye tarif eder. İşte araya giren bu üçüncü kimseye ona yöneldi, kendisine dostluk ve sevgi gösterdi denilir. Mesela falan kimse, filan kimseye dostluk gösterdi denilir ki bu onu sevdi anlamındadır. Yani velanın anlamı dostluk göstermek, yakınlık göstermek demektir. Mevla kelimesi, Birçok manalara gelen bir kelimedir. Özetle Rab anlamına gelir. Malik yani sahip, Seyit efendi, nimet veren, azad edilmiş köle, yardım eden, yardımcı, tabi yani uyan, tabi olan, komşu, anlaşmalı müttefik, amca çocuğu, akit yani idareci, asker, Kısımlık, akrabalık, kul, köle azad eden, özgürlük veren, kendisine nimet verilen. Mevla kelimesi neymiş? Mevla, Mevlana, e, Mevlana bizim Mevlamız demek oluyor. Mevla kelimesi demek ki Rab anlamında, sahip, efendi anlamında, nimet veren, azad edilmiş köle anlamında, Yakın akraba, dost, komşu, anlaşmalı, müttefik bu anlamlara gelen bir kelime. Bütün manalara dikkat edecek olursak bunun sevgi ve dostluk esasına dayandığı görülür. Velayet, kişinin nesebi yani soyu üzerinde yetkisi, yardım ve köle azat etme yetkisi demektir. Muhalat, bu da vela, veli Kelimesinden türeyen bir kelimedir. Herhangi bir topluma karşı sevgi ve koruma, yardımda bulunma gibi anlamlara gelir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ben kimin Mevlası isem, yani kimin dostu ve yardımcısı isem, Ali de onun Mevlası'dır. Hadisi e, bu anlamdadır. Bu hadis hakkında İmam Şafii şöyle diyor. Yani bununla İslam'a olan dostluk ve saygı kastedilmiştir. Tirmizi bu hadisin Hasan ve Sahih olduğunu söyler. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurur: Muhammed Suresi 11. ayetinde, bu Allah'ın iman edenlerin yardımcısı velisi olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince, onların yardımcısı, onların velisi, dostu yoktur. Evet. muhalat'a ne dediydik? Mualat Müminlerin dostu Dostluk göstermek, yardım etmek bu anlamlara geliyor. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 11. ayetinde Allah iman edenlerin dostudur, velisidir, yardımcısıdır. Kafirlerin ise dostu yoktur, mevlası yoktur, velisi yoktur. E, Buyuruluyor demiştik. Muhalat, muadatın yani dostluk düşmanlığın zıttıdır. Muadat, adavet kökünden gelir. Düşmanlık etmek, adu düşman demektir. Muadat, düşmanlık etmek. Bunun zıttı muhalat, yani dostluk göstermek, yardım etmek. Dostla düşmanın zıttıdır. Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey babam korkarım ki, Şeytana uymanla rahman olan Allah'ın azabı sana dokunacaktır da lanet ve azab ile şeytanın velisi yani onun yakını arkadaş ve dost olacaksın. Burada bu anlamda kullanılmıştır. Bu konuda Arap lugat alimlerinden de şöyle diyor. Allah'tan başkasının önde eğilip ona kulak veren herkes kesinlikle o varlığı veli edinmiştir. Yani dost, arkadaş ve yandaş edinmiştir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 257. ayetinde Allah iman edenlerin velisi, dostu ve yardımcısıdır buyrulur. Bu ayet şu şekilde açıklanmıştır. Düşmanlarına karşı onlara yardım edip onları zafere kavuşturmada Allah Azze ve Celle onların yani iman edenlerin velisidir. Aynı zamanda dinlerini diğer muhalif ve batıl dinleri üzerine hakim kılmakla yine Onların yardımcısı ve velisidir. Bir diğer tefsir de şöyle yapılmış. Onların velisi demek, güzel amelleri sebebiyle onların sevaplarını ve mükafatlarını yüklenir. Onlara güzel amellerine karşı ecir verir, sevap verir. El-veli, yakınlık ve yakın olmak demektir. Müvalat ise mutabaat anlamındadır. Yani tabi olmak. Arkasından gitmek ve uymak, dostluğunu kabullenmek demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 38. ayetinde Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir nesil getirir, başka bir kavim getirir. Yani şayet sizler İslam'a sırt çevirir, dininizi gereğince yaşamazsanız yerinize başka bir toplum, başka bir kavim getirecektir. Yine Allah Azze ve Celle Maide 51. ayetinde şöyle buyurur. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Bu ayet Yahudi ve Hristiyanları dost edinenler <gülüyor> hakkında nazi olmuştur. Bunun anlamı da kim onlara uyar ve yardımda bulunursa demektir. el Mispahül Münir adlı eserin sahibi diyor ki, El-Veli fe'il ölçüsünde bir kelime olup fail manasındadır ki bu başkasının velayetini üzerine alan, idare eden demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara 257'de ne buyuruyordu? Allah iman edenlerin velisidir. Veli kelimesi aynı zamanda itaatkar olanlar içinde mef'ul manasındadır. Mesela mümin, iman eden manasında mümin, Allah'ın velisidir denilir ki ben müminim, Allah'a itaatkar olduğunu bildirmek için kullanılan bir ifadedir. Bu kelime, muvaffakat etmek, yardım etmek anlamlarını taşır. Mufaale babından. Bera kelimesi ise, sohbetin başında belirttiğimiz gibi konumuz neydi? Vela ve bera. Vela ve bera. Şimdiye kadar bahsettiğimiz konu, <gülüyor> Vela'nın tarifine yönelikti. Yani dostluk göstermek, yardımda bulunmak, yakınlık bu anlamlardaydı. Bera ise lugat anlamı olarak İbnül ül Arabi diyor ki, Kişi kurtulunca beri olduğu denilir. Nitekim bu kelime korunup uzak olmak, uzaklaştırmak manalarına geldiği gibi, mazur görmek, mazeret, bahane göstermek, özür sabit olmak, mazur olmak, dikkatini çekmek, uyarmak anlamlarına gelir. Allah azze ve celle Tevbe suresinin ilk ayetine şu şekilde başlamıştır. Beraaetun minallahi ve rasulihi. Allah ve Rasulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar, kesin bir uzaklaşış, bir ultimatum ve bir uyarıdır. Beraa, beraet bu anlamdadır. Dikkat edilirse bu ayette geçen beraet kelimesi uyarı ihtar, ikaz ve ultimatum gibi anlamları taşımaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu an hadisinde bu husus şöyle ifade ediliyor. Ömer radıyallahu an kendisini göreve çağırdığında o bundan kaçınmış. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an de şöyle söylemiştir. Doğrusu Yusuf Aleyhisselam da görev istemişti. Ebu Hureyre radıyallahu an kendisine şu cevabı verdi. Yusuf Aleyhisselam benden uzaktır. Benim, benim de onunla bir ilgim yok. Yani her ne kadar ben onunla mukayese ediliyorsam da hüküm bakımından bizim birbirimizle bir ilgimiz yoktur. Böylece kişi imanla mükellef bulunduğundan ve bununla emrolunduğundan dolayı bu velayet ve muhabbetin reddi anlamında değildir. Yani ben Yusuf'tan beriyim ifadesini kullanında Ebu Hureyre radiyallahu anh kastı. Ben onu sevmiyorum, ben ondan uzağım. Bu anlamda değil. Onunla benim alakam yok. Yani bu mukayese yerinde değil demek istiyor. Benzerlik yok demek istiyor. Bu arada bera ve bari kelimesi anlam itibarıyla eşittir. Leyletül bera. Bu ayın güneşten ışık almadığı ayın ilk gecesi anlamındadır. Evet. ışıksız Gece. Evet, bu, buraya kadar vela ve bera kelimeleri lügat anlamı olarak zikredildi. Istilahi anlamına gelince yani şer'i manada, dindeki kullanılış e, anlamına gelince velayet yardım etmek, zafer, sevgi, muhabbet, ikram, ihtiram yani saygı gösterme ve açık veya gizli olsun sevilenlerle beraber olmak demektir. Allah Azze ve Celle Bakara 257. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların da dostu tağuttur. Onların velisi de tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. Bu ayette geçen kafirlerle dostlukta bulunmak demek, onlara yakınlık göstermek ve onla, onlara karşı sevgisini ortaya koymak demektir. Bu davranışı sözleriyle, fiilleriyle ve niyetleriyle ortaya koyan kimseler onları dost edinmiş kimselerdir. Bera'nın ıstılahi şer'i manada dinde kullanılmış anlamına gelince terim olarak bera kelimesinin anlamı da şöyledir. Değişik şekildeki uyarılardan, ikazlardan ve tüm ihtarlardan sonra uzaklaşmak, kurtulmak, düşmanlık gibi anlamları ifade eder. Şeyhül İslam İbn Teymiyye Allah rahmet eylesin bu konuda şunları söylüyor. Velayet bu adavetin yani düşmanlığın zıttı demektir. Dostluk ve irade etmek, istemek manasındadır. Aslında velayet sevgi ve yakınlık demektir. Adavet ise buuz, kin ve uzaklık demektir. Veli ise yakın manasına gelir ki mesela bu şuna yakındır denilir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de bunu ifade ediyor. Miras paylarını Kur'an'da bildirilen sahiplerine veriniz. Bu paylardan geri kalan herhangi bir şey de baba tarafından en yakın olan er kişiye aittir. Yani ölüye akrabalıkça en yakın olan veli e, erkeğe verin demektir. Burada veli e, kullanılmıştır. Bukhari rivayet etmiştir bunu. Bukhari ve Müslim. Madem ki Allah'ın velisi onun sevdiği ve razı olduğu O'nun bu zetli ve kin güttüğü şeylerde tümüyle Allah'a uymak, muhafakat etmek, O'na tabi olmak, emirlerini yerine getirip yasaklarında uzak durmak bu konumdadır. O halde Allah'ın velisine düşmanlık göstermenin Allah'a düşmanlık etmek olduğu da bilinmelidir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Mümteyne suresi ilk ayet. Kim Allah'ın velilerine düşmanlık edecek olursa, o kimse ya da kimseler Allah'a düşmanlık etmiş olurlar. Kim de Allah'a karşı düşmanlık gösterirse, o kimse Allah'a savaş açmış olur. Nitekim kutsi bir hadiste, kim benim bir velime, dostuma düşmanlık ederse, kesinlikle o benimle savaşa çıkmıştır, bana harp açmıştır buyuruyor. Allah'ın düşmanlarına dostluk gösterip onlara veli edinenlere verilecek olan isim durumuna gelince bu değişik şekillere göre adlandırılır. Öylesi sevgi, dostluk ve velayet vardır ki irtidattır, dinden çıkıştır. Tümüyle İslam'dan çıkmak anlamına gelir. Kimisi de bir öncekine göre daha alt bir derecededir. Büyük günahlar ve haramları işlemek e, bu ikinci durumda değerlendirilir. Allah Azze ve Celle... Müminler arasında sevgi, kardeşlik ve yardımı vacip kılınca aynı zamanda kafirlere dostluk göstermekten ve onların yakınında ve yanında yer almaktan da yasaklanmıştır. Kafirlerin hangileri olurlarsa olsunlar, ister Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Dinsizler, ister Müşrikler ya da başkaları olsunlar aralarında hiçbir fark söz konusu değildir. Kafirlerin tümüne beraet, onlara, onlardan uzaklık gerekir. Kısaca Müslümanlarca üzerinde ittifak olunan esaslarda herhangi bir küfür söz konusu olunca ne türden olurlarsa olsunlar hepsi de kafirdirler. Bu gibilerle dostlukta bulunmak Allah tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Bunun için herhangi bir muvahhid yani tevhid ehli Allah'ı birleyen tek ilah olarak Allah'ı tanıyan mümin şer'i açıdan küfrü gerektiren şeyleri terk etmesi halinde onu sevmek O'na dostlukta bulunmak, velayetini kabullenmek ve O'nun yardımına koşmak gerekir. Ancak kim de bunun aksine bir davranış ve tutum içerisindeyse, Allah'a yaklaşmak için böyle bir kimseye karşı kin gütmek, buz etmek ve O'na düşmanlık göstermek gerekir. Bu mecburidir. Aynı zamanda bu tür kimselere karşı güç ve imkan nispetinde el veya dil ile cihad etmek de vaciptir. Vela ve berâ konusunda belirren tavır şudur. Allah dostlarına ve emirlerine karşı gerekeni yapmak, onlara dostluk ve sevgi göstermek. Allah düşmanlarına, haramları ve sınırları çiğneyenlere karşı ise buz etmek gerekir. Zira bu ikisi bu yönleriyle birbirinden ayrılmazlar. Kaldı ki imanın aslı Allah rızası için onun peygamberlerini ve onlara tabi olanları sevmektir. Nebi aleyhissalatü vesselam imanın en sağlam kulpunu, Allah için sevmek ve Allah için buz etmek diye açıklamıştır. Aynı şekilde Allah için onun düşmanlarını ve peygamberlerinin düşmanlarını sevmeyip onlara buz etmektir. Bu da imanın esaslarındandır. Hatta Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'dan rivayet olunmuştur ki o şöyle der: Kim Allah için sevgisini sürdürür, kim de Allah için buzda bulunursa kim Allah için dostluk kurar ve kim de Allah'ın düşmanlarına karşı düşmanlık sürdürürse işte bu davranışıyla Allah'ın dostluğunu kazanmış olur. Kişi böyle davranmadığı sürece ne kadar çok namaz kılar ve oruç tutarsa bile yine de imanın tadına, hazına erişemez. İmanın tadını duyamaz. Çünkü böyle kimseler insanlarla olan münasebetlerini sırf dünya menfaatlerine bağlamışlardır. Böyle bir davranış ise kişi hiçbir şey kazandırmaz. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmiş, i̇bn Recebül Recepül Hanbeli'de, Camiül Ulum Vel Hikem'de Ebu Nuaym'den naklen eserinde kaydetmiştir. Bu metin ilim kaynağı olan Abdullah bin Abbas radıyallahu <gülüyor> anh'a kendi zamandaki insanların ilişkilerinin ve münasebetlerinin dünya menfaati esasına dayandığını, böylelerinin kendileri açısından hiçbir şeye ehil olmayacaklarını söylemesi gerçekten üzerinde ...düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü e, bu öyle bir çağda olmaktadır ki... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle... ...çağların en hayırlısı sahabe asrında. O halde müminin görevi kimleri sevmesi gerekiyor... ...ve kimlere buğuz edip uzaklaşması icap ediyorsa... ...bunları öğrenmek... ...bu uğurda öğreninceye, tek, öğreninceye kadar her türlü sıkıntıya da katlanmaktır. Aynı zamanda kimleri dost edinecek ve kimlere veli olacak... Kimlere karşı düşmanlık gösterecek ise bunları da öğrenmelidir. Daha sonra da kendisini kitap ve sünnetin terazisiyle ölçmeli. Böylece kendisinin şeytanın ve yandaşlarının yanında mı yoksa Rahman'ın Allah'ın taraftarları olan kullarının safında mı yer aldığını öğrenmelidir. Çünkü gerçekten kurtuluşa erenler Allah'ın tarafında olanlardır. Hizbullah'ın yani Allah'ın taraftarlarının dışında kalanlar ise hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybedenlerdir. Değerli sabi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuman söylediği gibi, insanların birbirlerine kardeşlik ve sevgi gösterileri dünyalık esasına dayanıyorsa, menfaat esasına dayanıyorsa, bu durumda karşılıklı menfaatler ve çıkarlar ortadan kalkınca kardeşlik ve sevgi de yok oluverir. Bu yüzden de İslam ümmetinin düşmanları karşısında varlık göstermesi, birlik, beraberlik içinde olmaları, İmkansızlaşır. İçinde bulunduğumuz çağda insanlar arası ilişkiler tümüyle çıkar esasına, maddeye ve dünya menfaatlerine göre düzenlenmektedir. Çoğunlukla insanlar arası sevgiye münasebetler dünyalık için olmaktadır ki bu gerçekten bağlar için bir kazanç değildir. İslam ümmeti için tek çare vardır. Ayakta durabilmeleri de sadece buna bağlıdır. Bu da yeniden Allah'a dönmeleridir. Allah sevgisiyle toplanıp bir araya gelmeliler. Allah için buğz etmeliler. Aynı şekilde dostluklarını ve velayetlerini Allah'ın rızası üzerine sürdürmelidirler. Allah'ın emrettiklerini yapmalı. Onları sevip istemeli. Yetkisini, velayetini o manada kullanmalı. Allah'ın emirlerini çiğnemekten, velayetini o manada getirecek durumlardan da uzak bulunmalıdır. İşte böyle olmaları halinde müminler Allah'ın kendilerini üstün kılıçıyla Mutluluk ve sevince ulaşacaklardır. Vela ve bera konusunun Kur'an ve sünnete göre önemini de sünnetteki kitap ve sünnetteki yerini eğitimde e, telif ve menheçte yeri nedir? Bunları da kısaca şu şekilde görelim. Vela ve bera meselesinin eski kaynaklarda ve eğitimde yerinin ne olduğunu görmek ve öğrenmek için gerek kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de gerekse Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde yani sünnette bunun gerekli şekilde açıklanmış olduğunu, tüm açıklığıyla ortaya konmuş olduğunu görüyoruz. Ancak eski idari akide kitaplarında ve eğitimde çok fazla yer almamıştır. Bunun da üç sebebi vardır. Birincisi aslında akide ile ilgili olan bu husus yani vela ve bera konusu Allah için dostluk Allah için buğz etme konusu ilk Müslümanlar gayet açık ve seçik bir şekilde bildikleri için e, kaynaklarda çok üzerinde durulmamış. Yani fiilen hayatta olan uygulanan unsur olduğundan zira onlar ışıklı tarih ve siyer dönemler içerisinde akait açısından gerçekten yüksek bir derecedeydiler. Akideleri gayet berraktı ve herhangi bir şekilde bulanıklık söz konusu değildi. Kendileri Allah yolunda cihadı sürdürdükleri için içinde bu husus onlar tarafından çok iyi bir şekilde biliniyordu. İşte bütün bunlar e, bu işe onların his ve duyguları açısından da bir açıklık getirmekteydi. Kaldı ki hemen her bir konuda bizzat kitap ve sünnete başvuruyorlardı. İkincisi, Doğrusu ilk Müslüman toplumlarda özellikle de Raşit Hilafet dönemi sonrasında bu konu çerçevesinde akaidle ilgili herhangi bir problemleri meydana gelmemiştir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin sıfatları etrafında bir takım ortaya çıkmış. Fırkalar da bu konuya e, derinlemesine dalmışlardı. Bu itibarla mutlaka el-sünnet vel cemaatin bu konuya eğilmesi, bu tür sapmaları tedavi etmesi gerekiyordu. Bunu insanlara açıklamaları... Ve Allah Azze ve Celle'ye yakışır manada onun sıfatlarını ve yüceliğini ortaya koymuş olabilmeleri bakımından bu önemliydi. Biz bütün bu sıfatları kitap ve sünnetin tespit edip bildirdiği ölçüde kabul eder ve inanırız. Aynen bunları biz de tespit ederiz, varlığını kabulleniriz. Bu konuda herhangi bir tahrife, tahtile, temsile, teşbih veya keyfiyete sapmaksızın aynen kitap ve sünnet ölçüsünde kabul ederiz. Ne demek isteniyor burada? tarif etme, bozmak ee, Allah mesela el ayak keyfiyetini mesela tatil dediğimizde ne demekti? iptal etmek manasını tamamen iptal etmek geçersiz saymak tekyif dediğimizde keyfiyet belirleme yani Allah'ın sıfatları hakkında şekil tayin etme Keyfiyet belirleme, mesela rahmetin e, elinden kasıt nimetidir, kudretidir gibi e, keyfiyetler belirleme. Temsil, benzetme, benzetme mahlukata benzetme. Evet. Teşbih, bu da aynı manada. Tahrif, bozma. manasını değiştirme. bozma, değiştirme, evet. Nitekim bu konuda bizden öncekilerin kitapları bu konuya ilişkin hadislerle ve ifadelerle dop doludur. Ancak bütün bunların yanında bu eser sahiplerinin kitaplarında elvela velbera meselesinin pek az yer aldığı görülür. Çok kısa ifadelerle konu geçiştirilmiştir. Mesela biz Allah Resulü'nün ashabını severiz. Onları severken herhangi birisinin sevgisinde ifrata ve aşırılığa gitmeyiz. Onlardan herhangi birisinden uzak durmayız. Biz onlara kin duyanlara ve onları hayırla yadetmeyenlere etmeyenlere de kin güderiz. Tahaviye şerhinde bu şekilde bir ifade vardır. Bir de İslami teliflerin yani İslami eserlerin akaidle ilgili kaynaklar arasında kelam ilminin girmesinden bu berraklığının gitmesi ve bulanmasından sonra Artık bu konuya bir daha kesinlikle e, herhangi bir şekilde dönülmedi. Kaldı ki bu sadece işin bir yönüyle kalmayıp aynı zamanda derinlemesine La İlahe kelimesiyle fazlaca ilgili olduğu gibi uluhiyet tevhidinin gerektirdiği konuyla ve İslam ile çelişki gösteren durumlarla da alakası olan bir konudur. Yani bu gerçekten komple bütün bir konudur. Aslında Müslümanlar İslam ile çelişen meseleler üzerinde durup bunu bizzat Müslümanlara açıklasalardı, bu çelişkileri gerçek anlamıyla insanlara sunsalardı, zihinle ilgili soyut şeylerle uğraşıp gerçekle ilgisi olmayan şeylerle meşgul olacakları yerde asıl meseleleri ele almış ve İslam'ın gerçek manasını aktarmış olsalardı, insanlara daha çok yararı olabilirdi. Böylece de Allah Azze ve Celle'nin bunlardan murad etmiş olduğu o şeyi yerine getirmeye ve ayakta tutma gücüne sahip olabilirlerdi. Aslında İslam ümmeti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesiyle sıkı sıkıya bağlı kalsalardı kendiler için gerçekten çok daha hayırlı olurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın olan, en küçük bir şüphe bile kabul etmeyen gayet açık bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar ondan başka yönlere saparlar. Bunu Ahmet bin Hanbel, cami Beyanil Ilim'de İbn Abdil ...süneninde İbn-i rivayet etmişlerdir. İşte Müslümanlar bu prensibe sapasağlam bir şekilde bağlı kalsalar... ...tüm felaket ve musibetlere karşı dinlerini e, muhafazada, dinlerine sarılmada dişlerini sıkmış olsalardı... ...ne doğudan ne batıdan hiç kimse kendilerine göz dikmeyecek, başlarına üşüşmeyeceklerdi. Aynı zamanda kop koyu, kör bir karanlığın ta kendisi olan düşünce sistemlerinin... ister batıdan gelsin, ister doğudan, doğudan gelmiş olsun... Hiçbirisine asla kapılmayacak, o koyu karanlıklar içerisinde belirsiz bir yürüyüşe başlamayacaktı. İlk dönem yani asr-ı saadet Müslümanları sadece iki vahye yani kitap ve sünnete bağlı kaldıkları için gerçekten bunlardan örnek bir nesil ortaya çıktı. Ne geçmişte ne de gelecekte o nesil gibisi olmamıştır. Bu öyle bir nesil idi ki sadece dinine bağlı kalmakla yücelip güçlenmiş, böylece dünyayı fethetmiş küfrün ve şirkin tüm karanlıklarını paramparça etmiştir. Allah'ın adını Batı'dan ta Fransa'nın içlerine ve Doğu'dan da ta Çin içlerine kadar yüceltmiştir. Ancak burada bir noktaya değinmek gerekiyor. Bu da kitap ve sünnetin akideyi sunma yolu ve metodu menhecidir. Az da olsa genel yönleriyle bu konuya ve kelam ilminin de Müslümanlar üzerinde işlediği cinayete değinmek uygun düşecektir. Evet, biraz pencereyi aralayalım ve saf Rabbani akidenin kaynağı ile kelam ilminin cehaleti arasındaki durumu görelim. Bu ümmetin selefi, önceki tertemiz nesil, Allah Azze ve Celle kendilerine rahmetiyle muamelede bulunsun, Allah'ın yüce kitabının nasıl bir mana ifade ettiğini çok iyi bir şekilde idrak etmişlerdi. Bu kitap bir hidayet ve kurtuluş kitabıdır. Yoksa bir felsefe kitabı değildir. Hiçbir gerçekle ilgisi olmayan, boş nazariyelerden söz eden bir kitap da değildir. İşte o seçkin nesil bu gerçeği çok güzel bir şekilde anlamışlardır. Allah Azze ve Celle bizzat beşer varlığının yaratıcısıdır. Bir tek odur her şeyi bilen. Dolayısıyla insan neslini ıslah edip düzeltecek şey de yine en iyi bilen bizzat kendisidir. İnsanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olan Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği bu kitap, aynı zamanda tüm hayırların ve iyiliklerinde kaynağıdır. Bu kitap, helak ve hüsran yollarına sürüklenen herkesi uyaran bir kitaptır. Diğer taraftan, Kur'an'ın hitap özelliği de şöyledir. İnsana seslenirken, onu ruh ve cesetten oluşan, akıllı ve şefkat sahibi bir tek varlık olarak tanıtır. İnsanda hayrın sevgisi yer aldığı gibi, Şerrin de tiksintisi yer almıştır. Allah Azze ve Celle Şems suresinin 7-10. ayetlerinde mealin şöyle buyuruyor. Her bir nefis ve onu organ ve duyularla teşhis edip düzenleyen, sonra da onu yani o nefsi hem kötülüğü hem de ondan sakınmak olan takvayı ilham eden, hakkı için onu nefsini temizleyen kişi muhakkak felah bulmuştur. Onu sapıklıkla örten kimse de muhakkak ziyana uğramıştır. İşte bu Kur'an'ın akideyi sunma yoludur. Bu öyle bir yoldur ki sadece akla seslenmez. Ancak o insanı bir bütün olarak ele alır. Öncelikle ona vicdan yoluyla seslenir. Ama bu onun aklına emre iştirak katılmaya mani olmaz. Aynı zamanda Kur'an ona münferit olarak da hitap etmez. O kitap insana hitap ederken, her zaman onun vicdanının derinliklerine seslenir. Yani vicdanı bununla dop doludur. Bu arada Kur'an esas konuyla ilgili olarak telkin etme görevini alır. Onda imanı harekete geçirir. Bu sadece mantıki oyunlarla ve brühanlarla bir yarış yolu değildir. Çünkü Kur'an'i yol böyle bir yapı taşımaz. Kur'an bu işi yaparken insan fıtratına seslenir. Tıpkı Allah'ın kendisini yaratmış olduğu fıtrata. Çünkü Allah Azze ve Celle bu fıtratı yarattı. Ve Kur'an'ı her şeyi tüm açıklığıyla ortaya koyan, mufassal yani detaylarıyla açıklayan bir kitap olarak kendilerine indirdi. Onların isteklerine cevap veren, onlara hayat veren, aynı zamanda onlara güç ve dayanak veren bir açıklama e, kitap olarak indirilmiştir. Ancak hiç kuşkusuz akıl da bu fitratın bir parçasıdır. Bunun iman meselesi üzerinde bir payı vardır. Fakat akıl, Hayat problemlerinden herhangi bir problemi alıp öğrenmek istediğinden bu akıl için gerekli olan şartları da ancak Allah Azze ve Celle bilir. Bu bakımdan akıl fonksiyonunu tek başına yerine getirmek istediğinde mutlak kainat kanunlarını bilip öğrenmesi gerekir. İşini buna göre yapması mümkün olabilir. Bu hususta vicdanının herhangi bir etkisi, rolü yoktur. Ancak iman meselesine gelince bu durumda akıl tek başına değildir. Bağımsız olarak hareket edemez. Burada artık devreye vicdan ve duygular da girer. Akait konusunda sapmaların ne zaman başladığını öğrenmek için yaptığımız tarihi araştırmalarda bu sapmanın kesin olarak Emeviler döneminde baş gösterdiğini görüyoruz. Evet, basit bir şekilde de olsa bu dönemde baş göstermiştir. Ancak bu sapmalar Abbasiler döneminde zirveye çıkmış, bu dönemde Yunan, Hint, İran kökenli ilimlerin Arap diline çevrilmiş olması... ...bu sapmalarda itici bir etken olmuştur. Daha sonra fetihler yoluyla sınırların genişlemesi... ...İslam devletinin en yüksek duruma geçmiş olması... ...bu arada birçok milletlerden İslam'a girenlerin olması... ...Müslüman olurlarken kimilerinin içlerinde nifaklarını... ...zındıklıklarını gizlemiş olmaları bu sapmalara neden olmuştur. Çünkü yapılan tercemelere bu zındıkların ve münafıkların yanlış düşünceleri de... ...bu eserlerin satırları arasında e, girip verirdi Bunlar yapılırken hangisi akideyi bozar, hangisi bozmaz, kısaca iyisi ve kötüsü ayırt edilmeksizin ve hiçbir ayıklamaya tabi tutulmaksızın bu yabancı ilimlerden ve bilgilerden alınmıştır. İslam toplumundaki insanların tüm düşünceleri akılcı bir şekil alıp boş, süslü sözlerle meşgul olma noktasına gelince Grek yani Yunan kökenli cahili çöplükleri ithal ettiler. Batıdan gelen bu akımlara kapılıp aldananlar buna felsefe adını koydular. Artık ithal edilen bu yabancı ve karmaşık şeylerle avunur oldular. Bir takım tuhaf ifadeler, kavramlar ve bu kavramların içerdiği manalara uzun uzadıya uğraşmak, bunu düşünce ve ilim hayatlarının meşgalesi yapmak gibi uğraşlara girdiler. İşte bu kimselerin böyle bir yola girmeleri, bu düşüncelerden etkilenmeleri, onları İslam düşüncesi hakkında çok garip, ...kanaatlere sürükledi. Evet, İslam'ın zatında bir garipliğe, yabancılaşmaya, onu tebliğde bir sunuş tuhaflığına düştüler. Bu kimselerin böyle bir düşünce sapmasına düşmelerinin asıl nedeni ve sırrı şu husustur. Bilindiği gibi, felsefe ile İslam akidesi arasında metot bakımından büyük farklılıklar vardır. Aynı şekilde, felsefenin üslubu ile İslam akidesinin üslubu arasında da metot noktasında büyük farklar vardır... İslam inancının hakikatleriyle felsefe arasında hiçbir zaman kıyaslanamayacak manada açıklıklar vardır. Birisi kabalık, hokkabazlık iken, diğeri yani İslam gerçeğin ta kendisidir. İşte küçük, değersiz kıpırdanış ve titreyişleri vurgulayan felsefedir. Bu beşer, lahutiliğinin yani beşer felsefesinin konuları içerisinde yer alan şeyler demektir. Artık sormamız gerekir. Acaba... Kafiri, hava ve atmosferde gelişen cahili beşer felsefesi ile Allah'ın taptaze ve tatlı olan İslam dini arasında bir birleşme noktasına gitmenin sırrı nedir? Acaba cihat ve akidenin yeryüzünde yayılmasını gündemden çıkarmanın sonucu mudur bu? Acaba bu kör bir taklidin mi yoksa her sesleneninin peşine şuursuzca takılmanın bir neticesi midir? Acaba bu akli üstünlük iddiasının bir sonucu mu? Ve bu cedel sahipleriyle aynı üslub ile karşılaşmak için duyulan bir istekten mi ileri gelmekteydi? Yoksa bütün bunların ötesinde İslam düşmanlarının saf ve berrak İslam akidesini bulandırma çalışmaları mı var? Öyle sanıyoruz ki bu sayılan sebeplerin hepsi de bu dejenerasyon da, bu bozulmada birer payı ve yeri bulunmaktadır. Ancak şu da belirtilmedi ki ilk dönem tercüme olayını incelerken şu görülür. İslam düşmanlarının hile ve tuzakları, kimi Müslümanların heva ve istekleriyle uyum sağlamış ve özellikle de Abbasi döneminin bazı idarecilerinde bu daha net bir şekilde görülmüştür. Mesela Mehmun'u bunlara örnek olarak verebiliriz. Artık böylece Yunan sofistlerinin ve daha başkalarının kitaplarının tercüme edilerek İslam alemine sunulması, İslam aleminde yapacağını yapmıştır. Bunu doğrulayan bir hadise nakledelim. Halife memun bir Hristiyan olan Es-Sakaliye yani bugün Sicilya denilen yere oranın hakimine haber göndermiş ve kendisine bu beldenin felsefe ile meşhur kitaplığından kitaplar göndermesini istemiştir. Sicilya hakimi istenilen kitapları göndermekte önce tereddüt etmiş hemen devlet adamlarını toplamış gelen talep hakkında onlarla meseleyi etüt etmiştir. Bunun üzerine ülkenin büyük dini lideri metropoliti fikirlerini şöyle açıklamış. Hemen onların isteklerini kitapları gönderelim. Gönderin. Yemin ederim ki felsefe ile ilgili ilimler hangi ümmetin ilimleri arasına girerse kesin olarak o ümmeti ve milleti bozar, ifsad eder. Yani e, bunu yapın, Müslümanlara büyük bir zarar vermiş oluruz diyor. Sicilya hakimi metropolit'in sözlerini Doğruluğuna kesin inandı ve hemen onun işaret ettiği doğrultuda kitapları gönderme işinde gerekeni yaptı. Daha sonra Halife Memun Huneyn bin İshak'ı getirtti. Huneyn bin İshak doktor, tarihçi ve mütercimdir. Babası Hira halkından bir eczacıydı. Arapçayı Halil bin Ahmet'ten öğrenmiştir. Halil bin Ahmet Arap dilinin uzmanlarından birisi. Tıp ilmini Yuhanna bin Masuye ve başkalarından almış. Ayrıca Yunanca, Süryanca ve Farsça öğrenmiştir. memnun zamanında mütercimlerin başkanı seçilmiş. Kendisi tercüme eğiti başkanlığına getirtilmiştir. Memun birçok mal ve ihsanda bulunmuş kendisine. Evet bu bilgiler yeterli bu zat hakkında. Bu adam çok dilbaz biriydi. memnun kendisine... Yunan filozoflarına ait kitaplardan gücünün yettiği tüm kitapların Arapça'ya çevrilmesini istedi. O da derhal verilen emre uydu, hemen tercüme işine koyuldu. Me'mun kendisini Yunanca'dan Arapça'ya çevirdiği kitapların ağırlığınca altına boğdu. Öyle ki Huneyn bin İsak kitapların tercümelerini yaparken kalın kağıt kullanmış, yazdığı sayfaların satır aralarında gayet açık tutmuş ve harfleri de gayet iri yazmak suretiyle durmadan alacağı altınların hesabını yapmıştır. Yani ne kadar çok sayfa yazarsa ne yapıyor? E, ücret de fazla alıyor. Gerçekten de Sicilyalı Metropolit çok doğru söylemiş. Çünkü o demişti ki bu kitaplar hangi millete girerse o toplum ve milleti sadece bozar, ifsad eder. Bu felsefe kitapları. Dikkat edecek olursanız merhum Allah rahmet eylesi kendisine Ahmet bin Hanbel Kur'an'ın mahluk olup olmaması noktasında çektiği sıkıntının nereden geldiğini e, bu bu vesileyle anlamış olacağız. Evet, İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin çektiği sıkıntılar, kendilerine karşı savaş açılmasının kaynağı işte e, bu felsefe kitaplarının Arapça tercüme edilmesidir. Memun, memun ve daha başkaları dönemde meydana gelen bidatler hep buradan gelmiştir. Ayrıca cevher, araz, vacip, mümkün ve daha benzeri yeni yeni terimler ve bidatler hep e, bu şekilde meydana gelmiştir. Evet, bütün bunların geldiği kaynak, bir kaynak vardır. O da cahili kelam ilminin tercim edilmesinden ve bunun saf ve berrak İslam akidesine karıştırılmasından doğmuştur. Bütün bu tahribat ve yıkım da İslam felsefesi adında, adı altında yapılmıştır. Öğrendik ki o dönemin tüm mütercimleri, çevirmenleri ya da en önemlileri Hristiyanlardan oluşmuştur. Bunlar kendi kaynaklarını Arapçaya çevirirlerken İslam süzgecinden geçirerek değil, kendilerinin inandıkları ve düşündükleri gibi çevirmişlerdir. Bir adam teslis akidesine inanacak, kısaca Hristiyan olacak ve Müslümanlar adına kitap çevirecek. Acaba ne kadar güvenilirdir? Kaldı ki yazılan ve çevrilen bu kitaplardan da Müslümanlar ve çocuklar yararlanacaklar güya. Şair güzel söylemiş. Kimin ki karga olursa delili, köpekler leşine götürür o zelili. Ayrıca Kur'an ve sünnetin Akideyi i sunuş tarzıyla kelam ilminin sunuş tarzı arasındaki farkın anlatılması izaha bile gerek bırakmaz. Çünkü aralarında çok açık mübayenet, sıtlık vardır. Ancak bütün bunlara rağmen biz bu çelişkileri belirtmek isteriz. Bunu zikretmekteki amacımız ikisi arasındaki bir karşılaştırma değildir. Gerçekte aralarında herhangi bir karşılaştırmaya gidecek bir durum söz konusu değildir. Aslında durum şairin şöyle dediği gibidir. Denirse ki daha keskindir kılıç asadan, kalır mı değeri kılıcın böyle bir benzetmedir. Yani kılıç bastondan daha keskindir dediğimizde kılıca ölmüş olur muyuz? Bu kılıca bir övgü değildir. Kılıcın asaya kıyaslanması gayet yersiz bir kıyastır. Evet. Aynı bunun gibi İslam'ın akide metoduyla felsefenin, e, kelamın metodu bu şekilde kesinlikle kıyaslanamaz. Burada amaç kıyaslama değil. Bu farklar sadece bir hatırlatma ve ilkaz niteliğinde sunmak istiyoruz. Kaynak bakımından Kur'an'ın sunduğu akidenin kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Fakat kelam ilminin kaynağı kısır olan insan aklıdır. Metot ve yol bakımından kelam ilminin amacı Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetini, birliğini ispat etmektir. Onun ortağının ve eşinin olmadığını kanıtlamaktır. Böylece kelamcı aslında La İlahe İllallah kelimesinin bu olduğunu anlamaktadır. Halbuki bu kelimenin manası bu kadar basit değildir. Nitekim biz tevhid kelimesinin ne gibi bir anlam ifade ettiğini daha önce La İlahe Allah derslerinde defalarca işledik. Ayrıca kelam ilmi marifetin, bilginin gerçekleşmesini hedef olarak almıştır. Halbuki biz görmekteyiz ki Kur'an-ı Kerim'de yol ve metod olarak sadece marifeti değil hareketi de amaçlamıştır. Hem marifet hem de hareket yani amel. Böylece bu marifet savunucu bir güce dönüşmektedir ki bu vaka aleminin aleminden delalet ettiği manayı gerçekleştirmiş olabilsin. Böylece insan vicdanı coşup harekete geçebilsin. İnsan böylece yeryüzündeki varlığının gereğini rabbani düşüncenin ve tasavvurun Kendisi için öngördüğü ve çizmiş olduğu plan içerisinde hareket etmiş olsun. İşte bu takdirde beşeriyet Rabbine tekrar dönebilir ve yine insan bu sayede asil ve temiz bir hayat yaşayabilir. Ki bu hayat Allah'ın insanlar için yazmış olduğu asaletle de ittifak ve uyum içerisinde olan hayattır. Diğer taraftan Kur'an'ı metot insanı bir tek Allah'la ibadete, Allah'a ibadete sadece O'na kulluğa çağırır. Nitekim Enbiya suresi 25. ayetinde şöyle buyurulur. ''Senden önce gönderdiğimiz her peygambere ancak şunu vahyederdik. Benden başka ilah yoktur. O halde ancak bana ibadetle kulluk edin, bana ortak koşmayın.'' Nitekim Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radiyallahu anh Yemen'e gönderirken şu tavsiyede bulunmuştu. ''Onları bir tek Allah'a kulluğa ve ibadete çağır. Şayet bunu tanıyıp kabullenirlerse bu defa onları farzlar yerine getirmeye davet et.'' Nebi aleyhissalatü vesselam burada görüldüğü gibi bir tek Allah'a ibadet ve kulluğa çağırırken onları öncelikle ilk olarak şüpheciliğe, kuşkuculuğa çağırmamıştır. Felsefe, kelam ise çağırır? Önce kuşku, her şeyden kuşku duymaya çağırır. Ya da onlar davet ederken bu hususta kelamcıların izlediği mesut olan şu şu delillere dikkat et gibi bir yola başvurmamıştır. Yol kesin, açık ve nettir. Kaldı ki Allah Azze ve Celle insanları dirilteceği zaman hissi duyulara bağlı ilimlerle bedihi ilimlerden, Bedihi derken e, elde etmek için zorlanmadığın ilim demektir. Mesela şuraya baktığın zaman bunun masa olduğunu hemen anlarsın. Ekstra bir çaba gerektirmez bunun masa olduğunu anlamak için. Bakar bakmaz ilk bakışta anlaşılığı veren şey demektir. Bedihi ilimlerden, mantıktan, tabiat bilimlerinden, cevher ve arazdan soracak değildir. Aksine Allah bu insanlara daha önce gönderilen peygamberlere icabet ettiler mi? Davetlerini kabul ettiler mi, yoksa redmettiler? Bunları soracaktır. Nitekim Mülk Suresi 8 ile 11. Ayetlerinde şöyle buyurulur: Her ne zaman oraya bir topluk katılsa, yani cehenneme, onun bekçileri onlara size bu azab ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Evet.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 Kelam ilminin gayesini teşkil eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaş açan müşrikler de Rabbimizin bildirdiği gibi Allah'ın vahdaniyetini ikrar etmekteydiler. Yani onlar da Allah birdir diyorlardı. Allah'tan başka bir Allah kabul etmiyorlardı. Ancak müşriklerin bu ikrarının kendilerine hiçbir yararı olmuyordu. Lokman suresi 25. ayetinde şöyle buyurulmuştur. "Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Öyleyse hamd da yalnız Allah'a mahsuttur. Ama onların çoğu bilmezler. Evet, e, Mekke müşrikleri, umumiyetle peygamberlerin muhatap olduğu müşrikler, Rab olarak, Allah'ı yaratıcı olarak, rızık verici olarak, öldüren, dirilten olarak, kainatı idare eden olarak Allah'ı zaten birliyorlardı Kelamda, kelamcılar da bunu ispat etmeye çalışır. Aynı şekilde nurcular da tamamen e, kelam metodundan hareket ederler. Risale-i Nur külliyatı kelam metoduyla doludur. Ve Allah'ı tanımaya, Allah'ı birlemeye e, bir kelam metodunu kullanır bunun için. Fakat peygamberlerin Allah'ı ile bunların birlemesi bir değil. Biz ne diyoruz tevhid anlatırken? Rububiyet tevhidi yeterli değil. Neydi rububiyet tevhidi? Rububiyetin rububiyetinde yani rububiyeti ne demekti? Rububiyeti, yaratıcı olması, malik olması, kainatın sahibi olması, öldüren olması, dirilten olması, kainatı yoktan var etmesi, kainatın idarelerini elinde tutması, rızık vermesi, Bunlar hep rububiyetiyle ilgili. Bir insan bunlarda, bütün bu hususlarda Allah'a birlese onun kurtulmasına yetmez. Yetmediği halde nurcular neye çağırıyor? Buna çağırıyorlar. Allah'tan başka Allah yoktur demeye çağırıyorlar. Yani ısacası. Kelamcıların metodu da buydu işte. Rububiyet tevhidi yetmiyor. Uluhiyet tevhidi gerekiyor. İsim sıfat tevhidi gerekiyor. Uluhiyet tevhidi neydi? Ulûhiyet tevhidi. Ulûhiyet tevhidi kısaca ibadet tevhidi demektir. Ubudiyet tevhidi demektir. İbadetlerin sadece Allah'a yönlendirilmesi, sadece Allah'tan korkulması, sadece Allah'a sevgi beslenmesi, Allah'a ümit beslenmesi. Bunlar da Allah'ın birlenmesi. Ulûhiyet tevhidi bu. İzim sıfat tevhidi de... İsim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle kitabında neyi bildirdiyse, Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında, isimleri hakkında neyi bildirdiyse, bunları kabul etmek, bunları ispat etmek ve onların nefret de kabul etmek, reddettiklerini de reddetmek. Evet. Bu ayette, Lokman 25. ayetinde gördüğü gibi, müşrikler bunları kabul ediyorlardı, rububiyeti. Tesir kuvveti. Tesir gücü bu Rabbani Akide'nin asıl damgasıdır. Bu dini kabullenenlerin ruh ve nefisler üzerinde pek büyük bir güç ve etkisi vardır. Halbuki felsefe ve kelam böyle değildir. Bu ikisi müntesiplerinin cehaletlerine delildirler. Nitekim onlardan biri olan Sokrat şöyle demektedir. Halen bilmekte olduğu bir şey var ise o da hiçbir şey bilmemiş olduğunu bilmiyor olmamdır. Yani biraz bunlar tercüme ederken e, cümleyi zorlaştırmışlar. Bildiğim tek bir şey vardır, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrat bunu söylemiştir. Üslup bakımından Rabbani akide özel bir tarzda insan varlığına seslenir. Bu öyle bir üsluptur ki hayatiyet ve canlılıkla seçilir. O direkt bir dokunma ve temastır. Büyük gerçekleri vahyeden canlı bir hayattır ki basit olarak meseleyi sunarken beyanda açıklığı, lafız ve manada icazı kapsar. Böylece bu akideyi tüm beşer seviyesinde ve herkesin anlaşılabilecek bir anlayışla sunar. İşte bütün bunları felsefe ve kelamla hiçbir ilgisi yoktur. Kelam ve felsefe meseleyi bu kadar gerçekçi ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ortaya koyamaz. Mesela maturidilerin, eşarilerin yani kelamcılara nazaran bunlar biraz daha ehvendir. Onların kitaplarına bile bir baksanız akideden böyle... Bıkarsınız. Akide kitabı okumaktan bıkarsınız. Neden? Çünkü kelamcıların metodu vardır o kitaplarda. E, maturide kolünde, eşari kolünde. Biz küçüklüğümüzden beri en sevmediğimiz dersler akide dersleri olurdu. Ya şunlar bir an önce geçsek. Hiçbir şey anlamıyoruz. İşte cevherdi, arazlık, aynı mıydı, isimler, sıfatlar gayrı mıydı falandı filandı. Halbuki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gayet net ve açık bir şekilde bir metot koyuyor ortaya. Geride gibi iman etmek. Allah Azze ve Celle arşa istiva mı ettiğini belirtiyor. Tamam bitti yani. Yok işte istivasından kasıt şu mu acaba bu mu yok şöyleydi böyleydi. Ne yapmışlar kelam fitnesine sapanlar bir sürü detaylara şüpheciliğe ıstılahları çarpıtmaya kelimeleri manasından kaydırmaya gitmişler. Düğümler, ikilemler ortaya koymuşlar. Kelamcıları, üslubu hemen hemen ele aldığı her mesele hakkında aynı tarzı ve üslubu kullanır. Mesela şayet bizi denilirse ki biz de ona onlara deriz ki tarzında olur. Ancak Kur'an üslubuna gelince Kur'an akideyi iki tarzda ortaya koyar. Ispat ve marifette tevhid yani Allah Azze ve Celle'nin Rab oluş hakikatini, sıfatlarını, fiillerini ve isimlerini ispatı konusunda Allah Azze ve Celle kendisi için nasıl bir haber vermişse kitabında ve aynı zamanda onun peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl haber vermiş ise o manada ispatını yapar. Nitekim bu husus Hadis Suresi ile Taha Suresi'nin hemen başında yer aldığı gibi Haşir Suresi'nin sonunda, Secde Suresi'nin, Alü İmran Suresi'nin başında ve İhlas Suresi'nin tümünde yer almaktadır. De ki Allah birdir. Talep ve, talep ve amaçta tevhid. İşte bu, Kafirun suresinin kapsamış olduğu manadır. Bu surede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed de ki, Ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Şu anda siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmiyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Öyle ya, siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Aynı zamanda bu ikinci husus, şu ayette de yer alan tevhiddir. Ali İmran 64. ayet. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Müşterek ne demek? Ortak. Ortak. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edilmesin. Yani insanlar birbirini ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanız deyiniz. Ayrıca... <gülüyor> Tezniül Kitap diye, Tenzilül Kitap diye başlayan surelerin secde, Zümer, Mümin, yani Kafir, Casi ve Ahkaf surelerinin baş ve son tarafları, Yunus suresinin baş tarafı, ortası ve sonu, Arap suresinin baş ve sonu, Enam suresinin tümü, buna ait delillerle doptalıdır. İlki ilmi ve haberi Tevhidi tanıtmakta ve bildirmekteyken, ikincisi ise iradi ve talebi Tevhidi bildirmiş olmaktadır. İnsan sadece bir kez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretine ve hayatına bu akideyi nasıl sunmuş diye göz atıverse, o değerli asabını nasıl eğitmiş diye bir dikkat ediverse, bu ona gerçeği görebilmesi için yeterlidir. Zira o zaman Kur'an ve sünnet dışında akideyi sunanların nasıl bir yol izlediklerini göreceklerdir. Çünkü bunlar öyle bir yol izlemişlerdir ki bu yol hiçbir zaman Allah'ın sıratı muslakim diye adlandırmış olduğu yol ile birleşemez. Ames Ebu Wa'il yoluyla İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet ediyor. İbn Mesud dedi ki, bizden herhangi bir adam ona on ayet öğrenince, onların manalarını öğreninceye ve onlarla amel edinceye dek başka ayetlere geçmezdi. Bunu İbn Kesir rivayet etmiştir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi diyor ki, bizi oktanların Ebu Abdurrahman es-Sülemi Tabiinden olan Ebu Abdirrahman Sülemi'dir. Bir Ebu Abdurrahman Sülemi daha var. O da tasavvufçudur, o sapıktır. Onunla karıştırmasın. Bu tabiinde de Arabi değil O e, Ebu Bekir İbnül Arabi. Muhyiddin Arabi değil. Evet Sülemi diyor ki, bizi Uktanların anlattıklarına göre, yani Sabilerin anlattıklarına göre, kendileri peygamberden okuyup öğrenirlermiş. Öğrendikleri on ayet olunca, Onda yapılması gereken görevleri ameli yapmadıkça yeni bir bölüme geçmezlermiş. İşte biz böylece hem Kur'an'ı hem de ameli birlikte tümüyle öğrenip yürüttük. Evet, Seyyid Kutup'da şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bu İslam akidesini alırlarken sanki savaş alanındaki askersizliğiyle alınıp öğrenmişlerdir. Günlük emir bunu hemen aynı gün yerine getirmek için alır ve uygulardı. Bu bakımdan onlardan herhangi biri bir tek celseyi, bir tek oturumu çaltmak istemezdi. Çünkü birden fazla devamı halinde sorumluluklarını artıracağını da bilirdi. Fazlaca devamı halinde omzundaki yüklerinin de çoğalacağını idrak ederdi. Böylece önce gelen 10 ayetle yetiniyor, bunları tümüyle edinceye kadar, bunlarla amel edinceye kadar bekliyordu. Nitekim Abdullah bin Mesut hadisinde konuyu görmüştük. İşte bu ümmetin ilk altın çağının insanı akide konusunda kitap ve sünnet ile yetiniyor, başka bir şeye gerek duymuyordu. Ancak sonraki çağlarda akide meseleleriyle ilgili olarak ortaya çıkan sapmaların sebebi özellikle terceme hareketi ve felsefenin revaç bulmasıydı. Evet, Yunan felsefesi ve ilimlerinin revaç kazanması işi böyle bir sonuca götürmüştü. Şayet bu tercemeler yapılırken üzerinde titizlikle durulsaydı, ...bir süzgeçten geçirilmiş olsaydı... ...sadece hendese... ...yani mühendislik ilmi, kimya ilimleri... ...tıp bilimleri gibi yararlı ilimler... ...çevrilmiş olsaydı... ...tercemeler yapılırken de mutlak suretle... ...İslam akidesi boyasıyla boyanması şartı... ...getirilmiş olsaydı... ...o zaman bu tahribat ve yıkım olmazdı. Fakat yapılan yanlış ve hata... ...ilimlerden hiçbirisi... ...herhangi bir ayıklamaya tabi tutulmaksızın... ...çevirisi yapıldı. Nitekim bu çeviriler arasında günümüz ifadesiyle... ...ilahiyat... Teoloji de dahil olmak üzere hepsi yapıldı. Çünkü felsefe, felsefenin dallarından birisi teolojidir, ilahiyattır. Allah ile, yaratıcıyla ilgili olan felsefedir. Aristo, Eflatun ve daha başkalarına göre bu konular nasıl ele alınıp değerlendirilmişse aynen öyle alındı, ele alındı ve çevresi yapıldı. Gerçekten bu apaçık ve çok fahiş bir hataydı ki böylece olanlar oldu. Yoksa putperestlere makbul görülen ve ehli kitaba bir hizmet olan böyle bir çalışmaya yönelmeye gerektirecek hiçbir neden yoktu. Gerçekten bu ümmetin en büyük ilim hazinesi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın bir uyarı mahiyetinde söylemiş olduğu ifadeler şu şekilde. Bu ifadelerde yatıyor bu husus. Sizler kitap ehli olanlara şeriattan herhangi bir şeyi nasıl sorarsınız? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirilmiş olan kitabınız kitapların en yenisidir. Sizler onu halis olarak ve içine hiçbir şey karışmamış olduğu halde okumaktasınız. Bu Kur'an sizlere ehli kitap olanların Allah'ın kitabını tebdil ve tahrif edip değiştirdiklerini, kitabı kendi elleriyle yazdıklarını ve bununla az bir pahayı satın almalar için bu Allah katındandır dediklerini sizlere söylemiştir. Dikkat edin! Size gelmiş olan ilim sizlere... Onlara soru sormaktan men etmektedir. Buna ihtiyaç bırakmamaktadır. Vallahi biz onlardan hiçbir kimseyi size indirilmiş olan kitaptan size soru sorar görmüş değiliz. Yani onlar size dininiz hakkında sormuyor. Ama siz niye onlardan dininiz hakkında soruyorsunuz? Gazali'nin de dediği gibi olan şu olmuştur. Doğrusu bu saf ve berrak akidenin bulanmasının sebebi ecnebi, yabancı fikirlerle olmuştur ki, bu yabancı fikirler İslami hayata saldırmış ve onun üzerine abanmış olup değişik cedel yollarıyla batıl yolda olanlar bu boş zamanlarını hep bununla geçirmişlerdir. Allah'ın kullarına olan merhameti ve bu dini korumayı e, tekeffür, garanti etme sayesindedir ki hemen her asırda ve her bölgede alimler yetişmiş, bu alimler Allah'a davet görevlerini, Allah yolunda cihat vazifelerini hiç durmadan sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda ümmetin saptıkları ve uzaklaşıp yabancısı kaldıkları konuların yine onlar tarafından görülüp gerçeğe dönülmesi sağlanmıştır. İşte bu sebeptendir ki bu değerli ilim adamlarından ve imamlardan birçokları Müslümanlar arasında yayılıp onları akidelerini ve düşüncelerini sarsan salgın hastalığı gördüklerinde hemen bunlara karşı cihat görevlerini yüklendiler. Değerli alim ve müştehit İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, diyor ki, ''Benim kelamcılar hakkındaki hükmüm şudur. Onları çubuk ve ayakkabılarla dövüp sonra bu kimseleri aşiret aşiret ve kabile kabile gezdirip kendileri için şöyle denilmelidir. İşte bu kitap ve sünneti bırakıp da kelam ilmine yönelenlerin cezasıdır.'' Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, talebelerinden Ebu Yusuf şöyle diyor, Kelam ilmini bilmek, kelamcı olmak cehalet bakımından bir kimseye yeter. Kelam ilmini bilmemek ise ilim ol, ilmin ta kendisidir. Daha sonra Taha ve bu ifadeye şunu ekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine tabi olmaksızın kişi nasıl olur da usul ilminde arzu edilen hedefe ulaşabilir? i̇bn Cevzi de şöyle der Saydül Hatır kitabında. Doğrusu itikat ilmine sonradan bir şeyler sokuşturmasının temelinde felsefe vardır. Bunun sebebi dinimize mensup bazı alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve sünnetle yetinip buna kanaat getirdiği gibi kanaat getirmemeleridir. Bunlar kitap ve sünnet yerine felsefi görüş ve düşüncelerin, nazariyelerin içine dalıp kendilerinden geçtiler. Bunlar kelam ilmine o derece daldılar ki onları işi red noktasına götürecek mezhepler edinmeye götürdü. Böylece Akayd'i akideyi bozmuş oldular. İşte kendilerinden söz edilen bu kelam ehli kitap ve sünnete muhalif olarak davranmışlardır. Kaldı ki selef ve müştehit imamlarda hep bunları yermişler, kınamışlardır. Çünkü kelamcılar gereğince imanı kavrayamamışlar, kamil manada bir imana neredeyse sahip olamamışlar ve yine bu anlamda cihada sarılmamışlardır. Tam aksine bunlar kâfirlerden bir takım kavimlere ve bidatçılarla münazaraya girişmişlerdir. Bunlar ise sünnetten olduğunca uzak kalmışlardır. Eksik bazı yöntemlerle işe girmişler ve böylece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bazı şeyleri de reddetmişlerdir. İşin bu yönü bu kâfirleri akılcılıkla da kesinliğe ulaştıramamıştır. Allah ve Resulünün getirmiş olduğu şeye de hakkıyla iman etmemişlerdir. Ne tam olarak akılcılığa bağlı kalmışlar ne de peygamberin getirdiğine. Aynı zamanda bunlar gereğince kafirlerle cihada da girişmemişlerdir. Hep şöyle söyleyip durmuşlardır. Aslında peygambere iman etmek mümkün değildir. Kafirlerle cihada da imkan yoktur. Mürhidlerin ve bidatçıların görüşlerinin red imkanı da yoktur. Bütün bunların yapılabilmesi ancak bizim uygulaya geldiğimiz akılcılık sayesinde mümkündür. Vahye dayalı bilgilerden bu akli şeylerle çelişenlerin ya yalanlanmak suretiyle reddi gerekir veya bunların tevili veya tefizi Tevfizi, havalesi gerekir. Çünkü bunlar vahye dayalı şeylerin esası ve aslıdır. Durum bunlarca tahakkuk edince işin aksi olduğunu bileceklerdir demişlerdir. Evet. Şimdi bir ibret ve öğüt olması için son bir söz söylemek isteriz. Aslında bu sözde kelam ilminin karanlıklarına dalanlardan birisine aittir. Bu kimse daha sonra kurtulmayı isteyerek bundan, bu denizden çıkıp kurtulmak istemiştir. Söz Ebu Abdullah Muhammed bin Ömer Er-Razi'ye aittir. Kelamcılardan demiştir ki, ''Ben kelamın tüm metotlarını ve felsefenin tüm yollarını düşünüp denedim. Bunlardan hiçbirisinin bir hastaya şifa verir olduğunu, bir kimsenin de susuzluğunu giderdiğini göremedim. Gördüğüm yolların en yakını ve sağlamı Kur'an'ın yoludur. Kim benim bu yaptığım gibi bir denemeye girişirse, ...benim vardığım sonucu elde eder. Felsefecilerin üstadlarından biri olan Razi de... ...bunu söylüyor, bunu itiraf ediyor. Bu sözün aslında devamı var. Devamında... ...errahmanu alel arşisteva ayetini okuduğumda hayran kaldım diyor. E, bundan ileri gidemedim diyor. Bu yeterdi diyor. Keşke burada da dursaydım diyor. Ama diyor elimize geçen kıyıl-ı oldu. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Onlar şöyle derse biz şöyle deriz. Diyerek hep böyle... Akılcı söylemlere karşı, akılcı söylemlerle karşılık vermek tarzında oldu diyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta kitap ve sünnete dönüşün gerekliliğiyle e, devam edeceğiz. Sonra Rahman'ın dostları, şeytanın dostları kimdir? O konulara geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhade en la ilahe illan tevahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.